Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir sesli mesajla daha birlikteyiz. Değerli üyeler demek daha doğru. Biraz üyeleri spesifik özel bir bölüm olacak gibi... Bu bölümü 4 saattir, 5 saattir neredeyse hazırlamak için bilgisayarın başına geçtim. İşte şeyi kontrol etmek istedim hani müziğin alçalıp yükselmesini otomatik olarak es zamanlı arkadan. Ama çalışmadı etmedi işte onu araştırdım şunu buldum şunu ettim falan yani epey bir saatlerdir bununla uğraşıyorum sonunda oldu yani inşallah oldu. Hatta hazırladığım bu bölümü yaparken istedim ki hani daha enerjik olayım. Onun için enerji içeceği içtim. Bir. <gülüyor> enerji içeceğini içtim. Ondan sonra geçtim kaydın başına. Zira nedir? Dün değerlendireyim dedim şeyleri Nihaev tarafından başlatılan ve Asmer tarafından desteklenen sonra üyelerin destek sunduğu sürpriz konusuna cevap yetiştirmek için enerji içeceği almaktan durumunda kaldı. Nedir? Çünkü dün epey bir uğraştım uğraştım gerçi bugün de şey yani tamam direkt kayda yoğunlaşmadım ama işte bu düzenlemeyi işte müziğin alçalıp yükselmesi olayını bu da yine 4-5 saat gitti sayılır. İşte orada ben demiştim ki işte ve 4 saattir bu mesajı inşaaya çalışıyorum. Gözden kaçan ve değerlendiremediğim kısımlar için affınızı talep ediyorum dedim. Dediğim halde hemen aşağıda işte akşamında Citizen mesaj göndermiş Milleti Galean'a getirmek istemiş ve demiş ki mesajının başlığı şu, boykot çağrısı. Mesajında diyor ki, yeğenlerimin boya kalemlerini aşırıp saatlerce, parantez içerisinde 10 dakika uğraştım, yaranamadım, bir de suni gözyaşı dökmüş bir güzel. <gülüyor> Üstüne yaptığım iltifat resmi tatiller ölüm günlerinde yapılıyordu değil mi şeklinde yorumlandı diyor. Kendisi ne demişti? Şu an onu bulmak yani çok uzun oldu bu konu. Şimdi oradan oraya zıpla kolay olmayacak. Kendisi de aşağı yukarı şey demişti. Hangi kişinin şahsın ya da işte doğum günü resmi tatili ilan ediliyordu diye. Düşündüm hakikaten yani var mı? Varsa da benim aklıma gelmedi. Ee, resmi tatiller genelde ölüm günlerinde mi yapılıyordu? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Sürprizlerden hoşlanmayan May Birgin'i boykot ediyor. Bundan sonraki doğum gününe daha büyük bir sürpriz asılmamayı teklif ediyorum demiş. Yani hakikaten sürprizlerden hoşlanmadığımı iyi iyi, iyi anlamış Sitzeren. Ancak yani hani açığımı yakalamış, oradan saldırıyor. O, o yani hoş bir şey değil ya. Yani. Hiç hoş değil Sitzeren. Yani size yakışmıyor en azından. Bir de milleti kışkırtıyor var ya. Ayıp. Çok ayıp. Ne bileyim korte geçtiğinde mi geçeriz, 80 pare top mu atarız yoksa havai fişek gösterisi mi olur? Olmadı TV kanalından özel yayın yaparız demiş. E hani sizin özel sesli mesaj gelmedi, ne konuşuyorsunuz? Elebaşları asma ve nihaven olmak üzere tüm üyelere duyurulur demiş. Bunun hesabı sorulur, bir ara ben site yönetiminden yanayım, o ne yaparsa doğrudur falan diye şey yapıyordunuz. Yaranmaya çalışıyordunuz. Ne oldu? İşiniz bitti herhalde artık. <gülüyor> yani çok bir ihtiyaç duymaz oldunuz. Bir de zaten sitenin şey bir oranı, önemli bir oranı. Üyelerce ele geçirilmiş bulunuyor. Ben siteye uğramaktan korkar hale geldim zaten. <gülüyor> Haberinin mutfağı mesela. <gülüyor> ha, yeğenlerimin boya kalemlerini açıp uğraştım diyor ya. Pasta filan resmi varsa altında citizen ismi imzası ya da ben hazır bir resim zannettim ne bileyim gerçekten uğraştığını yani hiç böyle hazır olmadığına dair bir emare yok ki Nefha Nef gibi olsa Nefha gitar çizmiş beni çizmiş, sakallarımı saçlarımı çizmiş, evimin sattık yazısını bile <gülüyor> Allah yarabbim bir de, bir de altına not düşmüş var ya, o, o not hafif böyle keyfimi kaçıracak gibi oldu az daha Biraz daha üstüme gelseymiş, kızacakmışım. <gülüyor> evet, geriden başladık madem bir üste çıkıyoruz. Z Sarı demiş ki, Değerli Aperi ablacım, ben de siz de... Buraya geçelim, benimle ilgili değil, bana ne. <gülüyor> okurken diyor mesajınızı acayip yoruldum. Hakikaten nihaha ben de kızacağım birazdan öyle mesaj mı yazılır ya? Yani bir paragraf maragraf satır arası hiç yok mu ya? Yani Allah Allah ya bir de büyük puntolarla yazmış böyle bir garip kötü sürprizler hazırlar ben de birazdan çıkışacağım ona. Biraz yukarı çıkayım sonra çıkışacağım. <gülüyor> Bu arada değerli Asmer doğum gününü beklemeden de sesli kayıtlardan bahsetmiş. Eymey Birgin, bugünkü beni tehdit ettiğiniz ve Asmer, Abheri ve Niyaben hakkında görüş bildirdiğiniz telefon kaydını yollasam mı demiş. Şimdi bu, bu Z Sarı da zaten gözden düştü. Zaten sıralar bütün üyeler gözümden düştü yani. <gülüyor> Z Sarı telefon ediyor bana. Konuşuyoruz böyle. Mero o gizliden gizliye kaydediyormuş tamam mı? Kaydediyormuş. Bu, bu yetmiyor mu yetmediği gibi bu, bu, bu yaptığı hoş olmayan tavır yetmediği gibi gitmiş bir de asmere göndermiş asmer de siteye eklemiş bunu izinsiz ya sürpriz sürpriz de bu kadar olur ya bu kadar olur yapmayın. Ben böyle biraz şey oldum hani bozulur gibi oldum ya zeslarının izinsiz mesajı yayınlamasına sesli mesajı göndermesine daha sonra durumu anlamak için beni telefonla aradı ben yine çıkışıyorum ama yani böyle kızıyorum ona meğer onu da kaydediyormuş şimdi elinde o var diyor ki onu da göndereyim mi diye bana sormuyor yani benden izin almıyor Asmer'e soruyor diyor ki Asmer abla göndereyim yayınlar mısın diye <gülüyor> sonra Zesra'nın telefonlarını açma açmama protestosu ya da açma protestosu mu? Açma mı açma mı? As, stizen iyi bilir bunu. Boykota çağrı yaptığına göre onu boykot etmek istiyorum. Telefonlarını açmayayım, boykot etmeyim, edeyim, açmamayım. Eee, sinir şeyim. E, e, hızlı hızlı gidelim. Asmer demiş ki, en nihayet Ha şey, eee Nihavend sonunda mesajı gönderince, e, tabii ben tersten gittiğim için bağlantıyı kuramayabiliyoruz. Başıma onca suçuyu kıp bir daha ismi cismi görülmeyen Nihavend nihayet demiş. Hayır, sürprizin perde arkası Yard, ya, yardımlarına amenna da. Gecenin bir vakti sayfanın orta yerinde sürpriz adlı başlıkta bir başına kalınca asıl sürpriz bana oldu demiş. Oradaki başına değil başıma olacak. E, yasmer. <gülüyor> Senden de ses yok. Kurbandan da. Kurban bir de şey koyu vurgulu. Kurban ben oluyormuşum galiba bu durumda. Yani nedense öyle kullandım yani. <gülüyor> Evet cidden perde perde önünden daha eğlenceliydi perde arkası diyor. Bunu arada yapalım arkadaşlar. Bir gün doğsun diye beklemeyelim lütfen. Aklımıza estikçe sesli kayıtlar, yazılı materyaller gönderelim siteye topluca. Coştum demiş. Müzik de bitti. Coşacak yer mi ya? <gülüyor> Hop. Bu arada... Abheri'yle Beze, Z Sarı'yla Umman'la Stizen'le ve Evet Nihaventle Daha önce hiç konuşmadığımız kadar Konuştuk telefonda Biz Asmer'le hiç konuşmadık telefonda Şey Z Sarı bile Onca şey yapabiliyorsa Asmer'le hiç görüşmek istemiyorum <gülüyor> Hiç görüşmek istemiyorum Ama şey güzel fikir yani benim doğum gününü zaten geçin çok daha anlamlı şeyler bulunur hiç olmadı ortaya karışık olsun ya illa ne bileyim yani benim üzerime gelmeyin ya ben ilgiden ilgiden nefret ediyorum <gülüyor> ben ben yalnızlığı tercih eden bir adamım kaçmışım zaten ilgiden bunaltıyor beni. <gülüyor> Yapmayın arkadaşlar yapmayın. E bütün bunlardan sonra iyi ki doğdunuz efendim demiş Asmer. D harfi nerede Asmer? Çok ayıp, çok ayıp. <gülüyor> Ve gelelim nihaven yaptığı yaptığı e, ağzımdan kötü bir laf kaçırmak istemiyorum ama neyse tamam e, çevirdiği dolabın dolabın perde arkasını sunacak şimdi bizlere uzunca bir mesajla hakikaten yani bir, biraz paragraf paragraf bir şeyler yapsaydınız iyi olurdu beni nihayet evet ve kutlama yorgunu başlıklı mesajını aktarıyorum 28 Nisan'da başladığımız kutlama sürprizini 2 Mayıs'ta bitirebildik. Doğrusu çok heyecanlı bir süreçti. Evet bir fikir vardı ortada ama bunu hayata geçirecek cesaret, emek, bilgi, enerji yoktu. Yani topyekun asmer oluyor bu. O alma, olmasa şu an bunları konuşuyor olmazdık demiş. Asmer'den korkulacağını zaten önceden biliyordum. <gülüyor> ona bir laf kullanmıştım küstük bir arada <gülüyor> neyse burada kullanmayayım şimdi <gülüyor> evet aslında daha büyük bir katılımla Türkiye'nin ve belki de dünyanın değişik yerlerinden arkadaşları da suç ortağı yapmayı çok istedik fakat onlara ulaşabileceğimiz tek yol siteden özel Mesaj göndermekti ve bu imkansızdı. Zira böyle bir araya gelip ayaklanma çıkarmayalım. Gizli bir yapılanma oluşmasın diye sanıyoruz. Mesajların site yönetimi tarafından görülme sorunu vardı. Yoksa asıl kutlamayı o zaman görecektiniz. Bak sen, yine puanınız 50 mi 100 mü? neyse işte onun üzerindeyse bana gelmiyor bir kopyası. O yüzden gönderebilirdiniz ama iyi olmuş yani bu durumun farkında olmadığınız ve çok daha vahim çoraplar örmediğiniz benim başıma. Zaten Nisan abiye sonra Mehmetcan abiye ulaşmanız ben mahcup oldum kötü oldum yani keşke öyle bir girişimde teşebbüste bulunmayaydınız ey. Kim bilir üyelere de ne zorluklar, ne zorluklarla onları kandırmışsınızdır, ne baskılar yapmışsınızdır. Şikayet, şikayetçi olan var mı arkadaşlar? Varsa lütfen söyleyin. Gerekirse üyeliklerini iptal ederiz. Nihavend'in elebaşı o. Çok çok şikayet gelirse yani daha farklı yaptırımlar yapabiliriz. Bir ara kendisi zaten bana kızmıştı, üyeliğini iptal et, et, edecekti. Sonra işte başka bir yerde yetkisi var diye üyeliğini iptal edememişti, bana üyeliğimi iptal et diye e-mail göndermişti. <gülüyor> evet, evet yani bir, yani perde arkasını her ortaya sereceğim artık yani siz yapıyorsunuz ben ne yapacağım. Gizli, ben izinsiz yapmıyordum yani iyice iyice zıvanadan çıkacağım ben deyse. <gülüyor> yok yok size genç yaşta kalp krizi hediye edecek değiliz ya yapmayız öyle şeyler bana diyor. İşte böylece haber edildiğimiz ve bize sesli kayıt gönderebilecek arkadaşlara fikrimizi sunduk. Bir taraftan da sevdiğiniz ve yakın olduğunuzu düşündüğümüz insanlara nasıl ulaşırız diye düşünmeye başladık. İlk sefer bey geldi aklımıza. ama askerdeymiş kendisi. Sonra Mehmet Can'a ulaşmaya çalıştık ama o olup olmadığından emin olamıyoruz tabi. O yüzden o mesajların öncesine bir de teyit var. Ha yani o kısımlarda bir de şey yaptık diyor. Aa, epey bir uğraştık ee, trafik oldu diyor yazışma trafiği anlıyorum anlıyorum ya, doğu olsun <gülüyor> o olduğuna dair hem söylediklerinden de bir sonuca ulaşılabilir sanıyorum içiniz rahat olsun demiş <gülüyor> ve, <gülüyor> ve Nisan Kumru kendisini Facebook'ta bulduk ve merakla mesajın cevabını bekledik nihayet yazdı hem de Mehmet Can gibi Önceden haberim olsa iyi olurdu falan demeden. Keşke Nisan abi de hiç uğraşmasaymış. İyi düşünmüşsünüz hemen bir şeyler hazırlayayım dedi. Ve kendisine hayran bıraktı doğrusu. Tabii yani yılların profesyonel spikeri, Türkiye'nin en iyi radyolarında program yapan bir insan. Hasper Kader sitesinin yazarı, yönetmeni, oyuncusu aynı zamanda baş oyuncusu. Ee, olsun o kadar, olsun o kadar. Şimdi bildiğim kadarıyla Diyanet TV'ye geçecek ya da Diyanet Radyo mu TV mi tam emin değilim ama kendisi İstanbul'daydı. sanırım Mayıs ayı ortalarında Ankara'ya geçecek. Ben bir taraftan Fon, müzik arıyorum Asmer kendi işini gücünü bıraktı, ona mesaj yazıyor, bunu arıyor derken bir ara beni bile aradı ve sesli de tanışmış olduk. Sınırım geri kalan ömrümü öyle neşe dolu bir insanın yanında tamamlamaya karar verdim o konuşmadan sonra. Burada ben benim aklıma bir şey geliyor ama biraz özel olduğu için söylemeyeceğim, belirtmeyeceğim. E, Nihavet diyordu ki, <gülüyor> neyse. Asmer hakkında ileri geri konuşuyordu falan diyormuşum. <gülüyor> Yok ileri geri değil de hani diyordu ki neyse tamam. Ee, devam etmiş bunu kendisi de yeni öğrendi. Artık bana oradan bir iş mi bulur yoksa başka bir bahane mi ne bilmiyorum. Ama ben çok istekliyim bu konuda. Ne diyordum ha fon müzik. Bu arada benim ayarladığım 4-5 müzik vardı, hepsi bitti mi ya? Bu kadar uzatmamam lazımdı. Hakikaten ya 20 dakika olmuş, ne yapalım bitirsek mi böyle şey mi olsun hani serbest mod hani zaman kısıtlaması yapmasak mı bilmiyorum. O zaman hızlıca hızlıca okuyayım bakalım, okuyayım. Ama aslında ben şeyleri değerlendirecektim ya, ince ayrıntıları videoları izleyip ya bilmiyorum. O yarım saate kadar gitsin, ilerlesin o zaman, yarım saatte bitirecek. Hani ya abi? Bunun karşılığında falan böyle bir şey ummuyorsunuz değil mi? Hani doğum gününüzde ben size iyi böyle jest yapacağım, mest yapacağım. Avucunuzu yalayın yani, öyle bir şey beklemeyin sakın. <gülüyor> Öyle özel günlerim özel günleri filan aram yok zaten Mehmet Can abi de iyi söylemiş Mustafa abi şey Mustafa abi diyorum ya Mustafa benim özel günleri sevmediğimi de iyi bilir demiş. Hakikaten öyle çünkü yıllar yılı önce 1997'ydi galiba canlı dakikaların girişinde işte günün tarihte bugün işte o günlerin şeylerini sayıyor falan filan ya da ne bileyim işte o haftaki etkinlikleri filan işte ne bileyim çevre günü müymüş neymiş falan o sıralar. Onla ilgili bir bölüm okumuştu. Allah'ım demişti nasıl insanlar var böyle bir bazı şeyleri bazı günlere sığdırırlar filan. Oysa bir Müslüman için her gün çevre günü, her gün temizlik günü nefa duymasın. <gülüyor> yani bana çıkışacak diye duymasın. Ama siz benim abarttığıma bakmayın. Kayıtta ben böyle ileri geri konuşuyorum aslında o kadar... Dağınık değil ev arkadaşlar yani ya abartmayın ya. Orada demiş ki Nefa, i̇şte ne bileyim huzur, sağlık, mutluluk ve de temizlik getirsin demiş. Yani <gülüyor> hayır olsun. Bu arada biraz ağlamak istiyorum, sızlamak istiyorum. Tırnağım kırıldı gene. Benim e, parmağım bir tanesi küçükken, yani ilkokuldayken sıkışmıştı. Kapıya böyle kopacak gibi olmuştu. İşte dikişle mikişle falan böyle e, biraz yamuk duruyor şu anda. Dolayısıyla onun tırnağı bir garip. Tombul biraz. Biraz uzayınca kırılıyor e, kendiliğinden. Dolayısıyla zorluk çıkarıyor bana gitarda da. 3-4 oyda bir tırnak kopuyor. E, o yüzden şimdilerde Gitarın alt teli yine problemli, o yüzden çok çalamıyorum. Yoksa belki bir bölüm, bir böyle bir 20-30 saniyelik, 30 saniye bir şey çalabilirdim yani. Sonra bazı arkadaşların imkanlar dolayısıyla katılamadığı haberlerine üzülüyoruz falan. Kimmiş onlar Hı? Listelerini verin. Onları tebrik edeceğim. İyi ki, iyi ki bir şey yapmamışlar yani sağ olsunlar. Asmer bu veriler doğrultusunda videoyu yapınca yapacağını söyledi yoksa ben hiç yapmış değilim hayatımda böyle bir şey. O yüzden rahattım. Gel gör ki son gün yani artık süremizin dolduğu gün hiç olmadık şeyler oldu. Sabah kalktım internetim yoktu. Sonra internet geldi. Telefondan bağlanamıyorum. Uzat, uzat. Abartı güzel. Artık hemen hizmet bize ne? Bize ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya işte böyle nefret ettireceğim böyle kendimden. Olsun. Öylece hallettik. Sonra telefona bir şey oldu. Epey bir süre çalışmadı. Açıyorum, kapıyorum, açıyorum, kapa ha. kapanıyor falan filan. İlk defa oldu böyle bir şey. Bilgisayarı açtım. Allah Allah falan. O gün misafir gelecekti ve geldi de çok çok ayıp oldu. Ben ero ero yaptım az önce o da çok çok ayıp oldu herhalde. <gülüyor> Biliyorum onlara ayıp olmuş yani ne yapalım bir defa kalkıştık böyle bir şeye. Herkes 23-30'u bekliyor heyecanla. Yarım mı bıraksaydım yani? Hı? Bütün bunlar olurken ilk bir ilk daha yaşadım ilginç bir şekilde. Sol elime ve koluma bir şey olmuştu. Tamam geçiyoruz. Geçmiş olsun. Titriyordu falan filan demiş. Nihayet malzemeler tamamdı. Ama en son de bir kayıt yapmam gerekiyordu. Ne desem ne desem gelmiyor bir şey aklıma. Acaba diyorum. Acaba zaten nihavende has bir ifade oldu artık. Yani ısrarla acaba yazmıyor. Başlarda hata yaptığını söylemiştim ama baktım bana çıkıştı yok demişti bilmem şöyle böyle falan siz bilirsiniz dedim. Herkes iyi şeyler söylemişken havalara girmiş olan Beybirgine melek olmadığını hatırlasam hatırlatsam mı diye geçiyor içimden. Yapsaydınız, yapsaydınız. Yani zaten size Çıkışmak için, size kızmak için bahane ar arıyorum. O zaman çok daha rahat olurdu yani. Keşke yapsaymışsınız. <gülüyor> Yok neyse vazgeçtim sonra. Gün boyu yaşadığım bütün bu olumsuzluklardan sonra Asmer'e ''Acep hayırsız bir işe mi kalkıştım, nedir?'' dedim diyor. Yani hayırlı olduğu zaten su götürür. Bir bir bir an yaşadım ama hemen öyle düşünme diye bana telkinde bulundu. Fakat işte bakın ne demiş mi Ah sevgili üyeler aa ah, gönül isterdi ki çok daha anlamlı bir amaç için emek sarf etmiş olaydınız. Ha bu benim sözümmüş ya niye daha böyle adam gibi okumuyorum. Ah sevgili üyeler aa. Ah. <gülüyor> ne kadar hiç kutladığımı hatırlamıyorum. Zaten de bilmiyorum. Tabii unuttuğum varsa ayrı da hatırlamıyorum yani. Neyse son anlara yaklaştık. Her şey tamam. Benim ses kaydı eksik. Kaydı yapacağım da ya farkındasınız kıymetli üyeler. Farkındasınız. Şişkin görünsün diye yazmış da yazmış. Yani sıksanız sünger gibi yani. <gülüyor> Kaydı yapacağım da evdeki sesler susmuyor ki sonra iki çocuk nereye gitsem rahat bırakmıyorlar falan derken en son boş bir odaya attım kendimi ve aceleyle ortaya çıkan bilmem kaçıncı kayıt. Niye? Öncekiler yayınlanmayacak derecede mi kötü şeyler söylediniz hakkımda? Çok ayıp. Nisan kumrudan sonra hiç göndermeyeyim dedim ama asmer olmaz dedi. Böyle asıl kelam her şey son anda yetişti hatta yetişemedi. 2 Mayıs oldu bile. Olsun, olsun. Mayıs ayı benim doğduğum ay işte. Doğum günümü değil de doğum ayımı kutluyoruz işte böyle. <gülüyor> Neyse yine de hevesimizi kaybetmedik. Videoları ekledik. Kaat geçiyor arkadaşlar gelmiş bekliyor heyecan da ama mistik bey bohar olmuş sanki arıyorlar telefona bakmıyor mesaj yazıyorlar görmüyor Allah'ım ne yapsak ki aklımıza kötü kötü şeyler geliyor falan bu heyecanın üstüne bir de bunları yaşadık yani nihayet nasıl olduysa göründü artık ben bir tepki bekliyorum tabi ben olsam ağlardım falan deyip diye geçiyor aklımdan zirayı kayıtlar gelmeye başlayınca nasıl duygulandık asperli bekliyorum tepki yok bekliyorum tepki yok sonra yorgunluğa yenik düşüp vazgeçiyorum beklemekten tabii. O oh, canıma değilsin. Hı. O günü o o günü haberdar edildim. Yani içeriğinden kapsamından değil de işte biraz biraz bahsedildi. Baktım yorgunum. Çok şey var dediler. İşte bir sürü mesaj geldi yok sizinle ilgili falan filan. Ama baktım yorgunum. İyi ki de gelmemişim o yorgun halimle. Çünkü gün boyu ev aradım. Evden taşırmam lazım. Yani iyi ki gelmemişim çünkü yani çok daha böyle kontrolsüz davranabilirmiştim. Sevinirdim belki de. O yüzden o yüzden. <gülüyor> Sonra ne yaptım lan ben derdim kendime yani üzülürdüm. <gülüyor> Evet evet ya Nihaveh niye bu kadar uzun yazıyorsunuz ya niye o kadar yazıyorsunuz Asmer gözümüz aydın olsun gizli emelimize ulaştık ve işte hep birlikteyiz yaşasın Sınavlarda baş sınavda başladılar diyorum He desen olmazdı ve diğer arkadaşlar Mehmet ve İnsan Beyler hepinizin güzel katkıları için çok teşekkürler. Buraları yani ben de onay vererek okumuş olayım. Sizleri bir kez daha böyle tanıdığım için çok mutluyum. Evet çok uzun oldu ama bunu söylemeden içim rahat etmeyecek. Emnem ve Boylam'ı, Boylam Nisan 2013'ü 56'ydı galiba numara. Gölgede bıraktık gibi geliyor. Aa, en güzel bölümlerden biri olmuş. Lütfen dinleyin, dinlettirin. Çok keyifliydi. Çok güldüm ben de demiş. Hem bilesiniz. Hiç kolay hazırlanmıyor onlar. O olsun. Yani böyle zor şeyler yapınca ancak kıymet anlayacaksınız değil mi? Daha önceden din, dinleyin diyorum. Bir ara şey diyordu işte. annemle Boylam'dan bahsetti. Daha doğrusu yazışıyorduk özel de. Ee, Facebook'ta mı nerede filan. Şey dedi nihayet, İşte Ne yapıyordunuz dedi işte. Kaç gündür yoksunuz ortalıkta gibi bir şey demişti. Annem ve Boylan'la uğraşıyorum dedim. Ne işlediniz dedim. Dedi. E, dinleyin dedim. Dinlemem dedi. E dinlemezseniz dinlemeyin dedim ben de çok umrumda. <gülüyor> Günlerimi vermişim. Böyle bir hafta uğraşmışım. Belki de hazırlamışız böyle 10 dakikalık 20 dakikalık bir program. Ee, Ni neymiş de. Işte, ona bir daha yazmamı istiyor. E orada hazırlamışız. Niye dinlemiyorsunuz? Ondan sonra zaten bir şey dedi. Keyfimi kaçırdı. Gözümden düştü diyormuşum. <gülüyor> ha unutmadan. Cezamız neyse razıyız efendim. Sevgiler saygılar demiş. Şimdi bu ceza olayını yani şu anda ben aklıma geleni ilk geleni söylemeyeyim. Çünkü nedir, daha yani basit kalıyor gibi. O yüzden biraz daha üzerinde düşüneceğim. Zaten soruşturmaya falan da çok gerek kalmadı. Herkes zaten kendini belli etti. Ben haber'den çok şey bekliyordum aslında. Çok daha böyle işin içinde çok daha fazla bir payı vardır diye düşündüm. Allah Allah, garip geldi yani. Çünkü o baş düşman, ezeli düşman yani Abderi. Ve yukarı çıktığımızda haberinin mesajıyla karşılaşıyoruz. De demiş ki, kaçık ha? Yani ben ona kaçık demiştim. Tabi sesten te te teşhis etmeye çalıştım. Çünkü haberi değilse kaçık demeyecektim. Yani morsip ifadesi kullanılabilirdi yaptığı şey itibariyle. Bu arada ben saat... ana 35 dakika geçmiş. Neyse o zaman şurada hemen 2-3 mesaj var. Ondan sonra bitiriyorum. Bitiriyorum. Bunun hesabı sorulur elbette yemeye bir gün ama bugün değil demiş. Ha yani kaçık demişim. yani Sizin ne zeri düşmanınız ne olacak yani. Ne hikmetse bugün üzerimde bir ağırlık var. Kötü bir şey çıkacak ağzımdan Allah daim etsin diye. Hayır yani ağırlık iyidir yani ağır insan. iyi insan kaliteli böyle yani. Hafiflik iyi bir şey değil ki. O yüzden ağırlık iyidir yani Allah daim etsin abilerim. Üzerimden kamyon geçmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> Yok ona, ona amin demiyoruz. Sanki daha önce geçti de bir kamyon diyor oradan boyuz. Ha, yani Daha önce tadına baktım diyor. Şimdi bir daha aynı benzer bir his var diyor. oldu Allah tipini görmedik bilmiyoruz yani. Yamukluk var mı hani benim parmak gibi filan sizde de. <gülüyor> Neyse soruşturmanın içinde değilim. Yok kıyısından köşesinden varsınız zaten de merak etmeyin. Kaçık ha nasıl da yer etmiş bende bu tarih. Ha tekrarlıyor e e e kafa sesi. Bir de kalkıp o kadar uğraşıp pasta yaptım beyefendi. iyilik bilmez ki şey ne olacak demiş. Hoş pasta yaptım derken yabancı siteden arama yapıp buldum. Bir benim pastayı da üzerine ismini yazdım de. Ah ah demiş. Ben Stizen'in e pastasını da böyle bir şey zannettim ama... Citizen yok diyor, ben 10 dakika uğraştım diyor. Gerçi haberi bunu bulana kadar belki yarım saat falan uğraşmıştır bilmiyorum da. Hani yazana kadar falan. Citizen daha hızlı. Bu arada Z Sarı kardeşimi burada görmeyeli hayli zaman olmuştur. Özlemişiz yahu. Ayrıca geçmiş olsun canım demiş. Niye? Z Sarı görmeyeli, yani biz de özlediydik ama gelişi muhteşem oldu yani. Keşke özlemiyle kalsaydı diye şey içimizden geçmiyor değil yani. Sevgili Asmerciğim sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihnine açıklığı versin inşallah demiş yani Asmer sınava giriyormuş. Biz ona başarılar diliyoruz sınavda. Eee Asmer'in eklediği bir karikatür var. Şey ben kızıyorum ki kim yaptı böyle bir şeyi diye. Ya ben yapmış ama onu suçluyormuş filan. Böylelikle savunmamı verdim. Siz anladınız. Ee, siz savunmanızı verdiniz de ağır tahrik var diye düşünüp ya da ne bileyim üzerinizde baskı olduğu için sizle biraz e, göz yuma Yani biraz hani 10 yıl ceza alacaksanız 1 yıl düşeriz belki. <gülüyor> ha bu karikatüre binaen Zeysar değerli Asmer süper bir savunma olmuş demiş. Ayrıca ben az önce Meybirgen görüştüm. Neler dedi? Neler? Acaba o görüşmeyi de size yollasam siz mükafat verir misiniz ekleyip eklememe konusunda? Ah Zeysar'a ah siz siz önceden böyle değildiniz. Bir de bana şeyhim, mehim diyorsunuz ya. Sizi müritlikten ediyorum. Önceden baş az azledim. Gitgide prestij kaybediyorsunuz. Gitgide düşüyor değeriniz. Şimdi de müritlikten gidin başka şeyhe bulun kendinize. Yalla yalla yalla. <gülüyor> Ayrıca oyuncakları da Hilal Harman zannetmiş demiş. E ne bileyim ben Zeyzler'in çocuk olduğunu. Evlendi. Çoluk çocuk sahibi olacak az ama meğer oyuncaklar ...onunmuşsun. Ve son mesaj bununla kapatıyorum. Şeyden benim uzun mesajımın öncesini değerlendirmedim. Çünkü çok uzun olacak. Zaten 40 dakikayı geçmiştir muhtemelen şu an. Evet 40 dakika olmuş. İlahi Sarı akşam akşam güldürdün beni demiş Asmer. Demek hakkımızda soruşturma açtı yetmezmiş gibi bir de arkamızdan atar tutar. he Tutarım tabii. Atarım önce sonra tutarım. <gülüyor> a, a, oyuncakları hilalin mi zannetmiş? Heyecandan mavi Z Sarı yazısını görememiş demek. Bilmiyor muyuz sanki? A, alıyorsunuz internetten hazır böyle ya da programlar var. Altına imzasını işte Z Sarı yazıyorsunuz. Ne bileyim Nihabend yazıyorsunuz. Ne bileyim işte Citizen yazıyorsunuz filan. Yani onlar yapmış havası uyandırıyorsunuz. Ne bileyim ben evde Hilal oyuncaklarının fotoğrafını çekip de koymadığınızı. Allah Allah. Bence bu doğum gününün en güzel sürprizi o telefon konuşması oldu. E şey biraz önce yine dinledim. Ha o bir de yayınlanmayan var. O Asmer'e ulaştırılmadı galiba. orada biraz böyle daha böyle kızdım yani Zezsarı'ya. Arada Asmer de paylandı tabii. Birginin başına geleceklerden habersiz konuşmayı kaydediydik diye ayıflanmasına çok güldüm demiş. Ya kaydediydik güzelse yayınlayaydık ama izinli yapaydık bunu. Bir kere orada benim ses çıkmamış zaten Allah'tan. Yani çok kısık. Zezsarı yani kendi reklamını yapmış zaten. Konuşmuş da konuşmuş. Anlat, anlatmak istediği şeyleri anlatmış orada. Yani orada benim bir fonksiyonum yok ki. Yani tek taraflı e, Reklam yani Hani insan bir şey isteseymiş O an mübarek bir anmış demek Diyesi geliyor Ya da bilmiyorum neyse düzeltmiyorum cümleği. Savunmama gelince cidden her şeyden Habersiz masum masum Derslerine kapanmış Sembolik mantığın P dilinin iyi biçimli formüllerin dedik Dedüksiyon Kurallarını ezberlerken <gülüyor> Hadi diye O mavi zorladı beni Nihavendik kastediyor. Sonra bir baktım ortalarda yok. O öyle. O öyle. Hatta Facebook'ta şey olmuş. Profilini mi dondurmuş bilmiyorum. Oradan mesaj da gönderemedik hanımefendiye. Yani bir şeyler çevirdiği belliydi zaten. Öyle işte. Hafta sonu sınavım var demiş. Başarılar Dua ediniz lütfen demiş. Az önce diledik. Hadi bir kez daha edelim. Allah kolaylık versin size. Ey Asmer dileriz. Dileriz anlamlı şeyler de yaparsınız bir gün, anlamlı günlerde yani haydi bakalım kıymetli dinleyenler, kıymetli üyeler katlandığınız için teşekkür ediyorum bu serüveni. Nedir ve benim kayda dinlediyseniz dinliyorsanız yani teşekkürü hak ettiniz demektir. Zaten bu konudaki bütün yazışmaları okuduysanız zaten ayrıca bir teşekkür hak ettiniz ama tabi suçlu ben değilim elebaşları Asmer ve Nihavent. Katılımda bulunan bütün değerli arkadaşlara böyle bir yetkinliği tertip edenlere teşekkür ediyorum. Hani eğlence niyetiyle olduğu için yoksa beni mahşup ettiğiniz için yapılmasaydı iyiydi benim açımdan. Ama hani genel bir ambiyans, hani diğer üyeler de bir araya gelmiş falan. O güzel. Geçen gün bir bizim arkadaş anlattı zaten. Hani bazen etkinlikler olur. İşte hiç böyle görüşmeyen insanlar bir araya gelir filan Güzel olur. Mesela bizim arkadaşın annesi vefat etmiş. Akrabalar filan toplanmışlar. Yıllardır birbirlerini görmeyen kimseler gelmişler oraya oturmuşlar filan cenaze evine. Şimdi... Ee, yaşlı da iki tane adam gelmiş filan, bunların e, köyde toprakları mı ne varmış böyle tarla olayları varmış filan. Bir araya gelmiş En azıcık onu da konuşalım diye <gülüyor> başlamışlar konuşmaya. Yok ben şöyle yaparım, yok sen yapamazsın diyormuş o. Ya yaparım niye yapamayayım ben böyle şöyle böyle falan diye diğer millet de onları izliyormuş filan yani bizimki de böyle o, o münasebetli Yani yani benim doğumum ya da ölümüm. Çok önemli olmasa gerek bu durumda. Hani siz bir araya gelin. O güzel yani. O güzel. Evet. Ve Esen Kalınız kıymetli dinleyenler. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha herkese. Aa nedir? Mayıs 2013 diyerek kaydımızı sonlandırıyoruz. Hatta 3 Mayıs 2013.